اما وأما الماضي ماضي اولن فيله gelince fela yahlu khali değildir min an yakuna olmaktan khali değildir el fiilu fi يخصن خالي değildir فإن كان معروفا شاعت فيه الماضي معروف فلسا فالحرف الاخير صلح حرف من الماضي ماضيدا مبني على الفتحه فتحه وزره مبني در. في الواحد مفرد والتثنيه والتثنيه سواء اشتر كان مذكرا استر مذكرا أو او مؤنثا وتا مؤنث olsun ومضموم ودمير في جمع المذكر الغائب جمع مذكر الغائب ده ise دملidir. وساكن در في البواقي kalan kısımlarda ise sakindir yani جمع Gâibeden başlamak üzere, son, çekimin son halkasına kadar hepsinde ise sakindir. Min cemii'l-ebu abi, bütün baplarda bu böyledir. İlla, tamam burada duralım, sonrasında zaten çok Şimdi diyor ki, bizim elimize herhangi var olan bir tane fiil mazi, ya binayı ma'lumdur veyahut da binayı meşguldür. Başka da bir seçenek yok. Binai malumdan kastettiğimiz şey nedir? Binai malum odur ki fiilin faili belli olandır. dır. Binai meçhul nedir? Binai meçhul ise ortada bir fiil var fakat fiili yapan kim olduğu belli değil. Örnek: nasara ve nusira gibi. Nasara yardım etti. Ortada bir yardım var ve bu yardımın failinin belli olması lazım. Ama nusira dediğim zaman ortada bir fiil var. Yardım edildi. Birine yardım edilmiş. Ortada bir yardım fiili var. Fakat yardımı kimin yaptığı belli değil. Buna da binay meçhul ediyoruz. Mana itibarıyla bu olan binay malum ve binay meçulun harekeleri, okunuşu, yazılışı nasıl? Şimdi bize onları anlatacak. Diyor ki: Şayet fiil birinci kısmı anlatıyor o zaman. Binay malum olursa, binay malum olan fiilin mazini çekimi diyebiliriz bu kısım için. Şayet fiil binay malum olursa, فالحرف الأخير من الماضي مَبْنِيٌ عَلَى الْفَتْحِ فِي الْوَاحِدِ وَالْتَثْنِيَةِ Her zaman müfrette ve tesniyede Fetha üzere mebnidir. Yani bu Fetha üzere mebnili nahimciler arasında ihtilaflı olsa da ama yazılışta sürekli Fetha üzere olduğunu göreceğiz. Mesela örnek, bir fiil söylesin biri. Bir tane Binal Ma'ruf fiil söyle onu yazalım. Keteb. Keteb. Ketebe. Ketebe. كتابو، كتابت، كتابتا، كتابنا، كتابت. Şimdi bizim bu metni anlayabilmemiz için birinci olarak bilmemiz gereken şey şu. Fe'l-i harf-ül ahir harf ahir. harf ahirden kastettiği şey her zaman fiil-i mazinin kendi son harfi. Tamam? Yani bütün burada bizi ilgilendiren hangi harf? B harfi. Katabe yani lam fiil olan B harfi. Yoksa fiil-i maziye sonradan bitişen bu elif'tir, bu vav'dur, bu vesaire bunlar bizi ilgilendirmez. Yani bizi tek ilgilendiren mesele Burada fiil mazi'nin son harfidir. Şimdi dedi ki, e, fiil-i mazi binay ma olursa, yani burada olduğu gibi, her zaman müfredde ve desniyede. ister müzekkar olsun, ister müennes olsun. Fark etmez. Ne üzere mebnidir? fetha e üzere mebnidir. Hangi fiili çekersen çek, değiştirmeyeceksin. Yerine darabe de koysan, yerine faale de koysan, yerine şeribe de koysan, fark etmez. Son harf şeribe, şeriba, Şeribet, şeribete, sondaki harf her zaman fetha olacak. Tamam Burada da bak, ketebe, ketebe diyoruz, yine burada müftü. Sadece ne var burada? Demiş ki, وَمَضْمُمُنْ فِي fi الْمُزَكَرِ الْغَائِبِينَ Cemil müzakar-ı gâibte ise her zaman dammelidir. bu Neden dolayı burada damme almış? Vavdan dolayı. Öyle değil mi? كَتَبَو olmayacağına göre, yani ikisi birbirine uygun olmadığına göre bu vavdan. Yani bunun cemi olduğunu gösteren vava uysun diye buranın harekесini ne yapmışlar? Buranın hareketini damme yapmışlar. Hangi fiili buraya koyarsa koyalım nasaru, sheribu, akelu, Binyedeki harekeler değişse bile, anurfilin hareketi değişse bile, hasibu, hasunu, fark etmez. Sondaki şey, sondaki harf her zaman nedir? Sondaki harf her zaman dammedir. Başka ne var dedi bizim için? Bir de vassakino fil bawaki. Biz şu ana kadar nerenin hükmünü gördük? Haşuralık <gülüyor> hükmünü gördük. Tamam mı? olan kısım hangisi? Bakı olan kısım ise bunlar. Bunu nasıl yaptık peki? Bunu da şu şekilde yaptık. Dedi ki son harfi burada da sakindir. Hatırlarsanız şeyi anlatırken, mudaaf fiili anlatırken, demiştik buradan sonra hepsi fek oluyor. Değil mi? Orada bile yine tekrar sukun üzereydi. Hiç değişmiyor yani. E keteb ne? E, keteb tuma ketebtumâ hepsinde ve sakin. Hangi fiili buraya koyarsanız koyun. E, şeribne, şeribte, şeribtum, şeribtum aynı şekilde. Darabne, darabte, darabtum, darabdum, darabtum, darabti. Herkese bu şekilde gider. Tamam? Bu binay malumun şey. binay malumun çekimi. Ne dedi bunun için? Dedi ki buraya olmadı. Buraya anlam yanımız var mı? Yok. Büyük bir şey olsaydı bunlara kebri silmeceydik İlk başta bize neyi verdi? Son harfin hareketini verdi. Fiillerin çekiminde. Şimdi neyi verecek? Şimdi ilk harfi verecek. وَالْحَرْفُ الْاوَّلُ minhu مَفْلُحٌ min jami'il الْاَرْوَابِ Birinci harfe gelince, fiili mazinin birinci harfi, ilk harfi her zaman fethadır. Bütün bablarda bu böyledir. İlla bazı bablar müstesna. Yani demek ki bazı bablarda. Fi limazın ilk harfi fetha özel değilmiş, neymiş onlar? Min abuabil xumasii ve sudasii xumasii ve sudasii. Hangi xumasii ve sudasii? Bütün xumasii ve sudasii vermi? Hayır, elleti fi awliha hemzetu vasili. Onlar ki, onların başında hemzei vasıl vardır. Tamam? Şimdi bana şu ana kadar görmüş olduğumuz bütün baplardan 35 tane baptan tek tek fi limazı örneği söyleyelim. Sülasi mücerretten mesela inkisara bakun şeyden. En baştan sülasi mücerretten. Bismillah. Fetaha fele. Söyle. Hadi. Yok şeyden, sülasi vezitten söyle bir tane. E Ekrem'e, Ekrem'e başla. Sülasi vezitten 3 tane bak vardı zaten. Ha, e Ferraha Ferraha Başka katil, katil, Tamam Bir başkası da bize Şey söylesin Sulasî Mezik iki harbi söylesin <gülüyor> İnkesera İnkesera Kaç vap vardı bunda, Beş vap Beş vap Başka? iftale, İftiale İftiale İftiale İfalle ihmerra Şeyleri değil de Şeyle mevzularını söyleyelim. İhmer Rab. İhmer Rab. Hı? Bir de tek, tekelle tek mi? Başka? Tebe Amde. Bir sürü da sizden söylesin. İstakraca. İstakraca. Başka? İlşakşe. İlşakşe. Ya. Şavşe. Başkan icra bu İcra bu mese. Başkan. Ne -ba. Bir şeyden söylesin. <gülüyor> Rubai'den söylesin. Allah'ın da gerisi. Başkan. Rubai mesitten söyleyelim. Teşekkür. Nasıl şeytan. Ta şeytan olur. Bak. Yok, bu artı almayayım. Birer tane örnek yazalım. Dakhirci yazıl zaten. İçinden birer tane örnek yazalım. İkani sesi. Bu neydi ne? Ne yaptığını söyledik bunu? Bu asli mi mi? Hak mı? İhrancanıyım. İhrancanıyım. Tamam Şimdi bak dedi ki, fiil-i her zaman ilk harfi fetha üzerinedir, değişmez. Feteha, ekrame, ferraha, qatele, İnkesere bak burada değişti, ifta'ala burada değişti, ihmerre burada değişti, tekemmeme, teba'ala, istahracak burada değişti, yaşşab-ı şebbe, iclev-ı buralarda değişti. Demek ki hangi fiil-i beni bize çek derse desin, bütün şeylerinde fiil-i mazi'nin ilk harfi her zaman fetha üzerinedir. Ancak dedi illa, min evwab el khumasi ve sudasi khumasi ve sudasi olanlar müstesna khumasi ve sudasi olanlarda ise kesralır khumasi dikkat ederseniz ama hangi khumasi? her khumasi değil. elleti khumasi ki fi evaliha hemzetu'l vasl. onun başında hemzeyi basılı var. Niye? Çünkü bakın mesela tekerleme e teba khumasidir. Doğru mu? Ama teba adet'lik harfi fethadır. Demek ki her khumasi değil. Hangi humâsîler için geçerli değil başında hemze-i şey olanlar, hemze vasıl olanlar. Niye bunlar kesalanmışlar? Şundan dolayı. Çünkü bunlar e, ilk hareket, yani bu hem elif'i saymazsa, hemzeyi saymazsa, ilk hareket sukundur hepsinde dikkat ederseniz, hepsinde sukundur. Bu ise bir harftir. Harflerde asıl olan nedir? Harflerin mebni olmasıdır. Harflerde as olan nedir? Harflerin mebni olmasıdır. Peki mebnilikte asıl olan nedir? Meddinin sakin olmasıdır. Doğru mu? Biz bunu Katun'da görmüştük. Harflerde asıl olan harflerin mebnî olmasıdır. Peki mebnilikte asıl olan nedir? Vel aslu fil bina'i es Binada asıl olan sükun olmasıdır. İki tane sakin yan yana geldiği zaman iza iltaqa sakinayn iza ittaqa sakinani olur ki Bir tanesi kesreye eh Bundan dolayı bunlar şey olmuşlar kesra olmuşlar ama diğerleri hepsi şey. Diğerleri feslemeden memnun. Şimdi bize hemze-i anlatacak. Hemze-i ne peki dediğimiz zaman ve hemzetul vasli hemze kaç kısım? Hemze. 2 kısım. kısım. Değil mi? Ne isimleri? Hemze-i vasl. Hemze-i vasl ve hemze-i kat'a. Değil mi? Hemze-i kat'a ister başlangıçta ister cümle arasında fark etmez. Sürekli yerinde duran ve düşmeyen hemzedir. Buna hemze-i qata diyoruz. Yani kesin bir şekilde yerinde duran hemze diyoruz. Hemze-i vasıl ise sen onun ile başladığında kelimenin başında talaffuz ettiğin, okudun fakat onun başına başka bir şey getirdiğin zaman otomatikmen düşendir. Tamam? Zaten tarifini yaptı dedi ki Hemze-i vasıl tesbutu fil ibtidai ve tesbutu fil derci. <gülüyor> hemze-i vasıl tesbutu sabit olur fil ibtidai başlangıçta ve تسقط فقط ساقط olur fi onu şey yaptığın zaman cümle içerisinde kullandığın zaman veya başına başka bir şey getirmiş olduğun zaman şimdi konunun biraz dışına çıktı çıkacak ee, sebep de şu ee, hani konu içinde hemze-i vasıl geçtiği için peki hemze-i vasıl nedir talebenin aklına gelir veya hangi hemzeler hemze-i vasıldır burada saydıkları hemzeler hemze-i vasıldır Bunların dışında kalan hemzeler ise hemze-i katadır. Yani burada gördüklerimizi ezberleyeceğiz o zaman. Bunlar çünkü sayılıdır. Sayılı olanı ezberlemek kolaydır. Fakat hemze-i kat'a asıl olduğu için hemze-i kat'ın hepsini ezberlemek mümkün değil. Bunu ezberleyin. Bunun dışında kalan hepsine hemze-i katadır diyebiliriz. Bir. Ve hemzetu'l-vasl vasl <gülüyor> <gülüyor> hemzeti temsil hemzetu ibnin. Şimdi bunları bunlara dair örnek verecek olan var mı? Yoksa ben mi vereyim? Birincisi nedir dedi? Birincisi i̇bn Şimdi biz bunu okuduğumuz zaman cümle içerisinde ne diyoruz? Mesela جاء örnek veriyorum bununla direkt başlasak İbn-i. رأيتُ Bak yerinde duruyor. bi ibni. Bu şekilde. Fakat aslen jaa ibnu. Jaa ibnu. Ra'aytu ibnan ve merartu bi ve merartu lazım. Niye? Çünkü ibninin başındaki hemze delik, hemze-i Başına hiçbir şey koymadığımız zaman okuyacağız. Fakat başına herhangi bir şey geldiği zaman mutlaka bu düşer. Gelir. yerine gelir, bir sonraki okumaya başarır. Mesela münada düşünün. Ne diyoruz? Ya Aslı okunuşu Ya İbni olması lazım. Ey evladım! Mesela ama böyle okumuyoruz değil mi? Yebni diyoruz. Yebni, buradaki elif düştü, buradaki hemze düştü. Sebep de Hemze'yi i vasıt olması. Başka? İbnemin de hakeza böyle. Aynı zaten manada. Yebnemi, Caebnemi mesela, Raeytu ibnemen gibi ise. وَبْنَتِمْ Bu da kız çocuk için. İbnَت. İbnَت. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kimin dilinden söylüyor? Şuaib Aleyhisselam'ın dilinden. إِنِّي en أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَبْ نَتَيَّ هَتَيْنِي إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَبْ نَتَيَّ إِحْدًا إِحْدًا إِحْدًا إِحْدًا yani Musa aleyhisselam ona, kızlarına yardımcı olunca ee, <gülüyor> Şuaib aleyhisselam da ona dedi ki ben seni iki tane kızımdan bir tanesiyle evlendirmek istiyorum. Burada bu kelimenin aslında İb-ne-tey-ni olması lazım. Değil mi? İbne ne tey ni Neden dolayı düşmüş burada nur? İzafeden dolayı düşmüş. i̇b teyye i̇h ne teyye Bak ne diyoruz? i̇h ne teyye Oysa buradaki i̇h İyi, sanki hiç yokmuş gibi muamele ediyoruz. Hiç yokmuş gibi muamele etmemizin nedeni ne? Çünkü bu hemze-i vasıldır. fil فِي ve وَتَسْقُتُ فِي Başına bir şey koyduğun zaman derj düşer. Başka ne var? اِمْرَئِنْ وَمْرَأَتِنْ وَمْرَئِنْ وَمْرَأَتِنْ Zaten bak burada yazılırken bile düşmüş hepsinin başına bağlı geldiği için. Erkek kişi veyahut da kadın kişi. Herkese bu emri inin ve îmrâetin başındaki hemzede düşer. Bir örnek verecek olan var mı buna? Li kullin. Li kullin. Mesela Kur'an-ı Kerim'de li kullin riin. Buradaki sanki hiç yokmuş gibi okuyoruz. Li kullin liin. mesela ne diyoruz? Ve kâlet imraetun azizi. Ve kâlet imraetun. düşürüyoruz, değil mi? İmraetun azizi diyoruz. İsneti wasne ni, Misal, buna örnek verecek olan var mı? İsneti ve veya Yani müvense yani müzeker iki ve ota müvensekim. Fakul nıdrb, bı asak alhajra, fanfajra min huthnata, fanfajra min huthnata. Burada isneta olması lazım normalde. Bu da izafeten dolayı bu isme Netanyahu'nun oldu. Bu da izafeten dolayı düşmüş. Mehuz finata ashra ta Burada buna yok mu muamelesi yapıyoruz. Bunun sebebi de bunun hemze-i min diyoruz. Sanki bu yokmuş gibi davranıyoruz. Sebebi de yine bunun hemze vasıl olması. İsmin mesela veya da istin. Ben ismini sorduğumuzda ne diyoruz? Ma <messizlik> ismuke? Yanlış bir kullanım. Değil mi? Ma <messizlik> ismuke dediğimize ismini mesmuke diyoruz. Mesmuke. Na-i-s-mu-ke Na, diye sorarsan yanlış olur ama mesmuke dememiz lazım. Çünkü ismin ve istin başındaki şey hemze-i hemze vasıl sınıfından. Bir de başka ne var? ve e demiş. Bir de we, me, we, we, var. Zaten başına vav getirmiş, kendi hemzesini düşürmüş. Buraya kadarı aslında bizimle alakası yok. Doğru mu? Bizim konumuzla bir alakası yok sadece e, konuyu anlattığı için bunları da e, bize öğretmiş oldu. bize asıl gelendiren ne? Ve hemzetul madi. Aslı burası. Mazinin hemzesi. Ve masdari ve masdarın hemzesi, ve emri ve emrin hemzesi min el ve es sudasi. Humasi ve sudasi fiillerin ister eee sulasi mücerrede humasisi ve sudasisi olsun, ister rubainin olsun, eee bunların e, mazisi mastarı ve emri. Bunların başındaki bütün hemzeler hemze-i nedir? Hemze-i Örnek. Örnek. Mesela demiş ki ve hemzetul mâdi ve'l-mastarı ve'l-emri min başındaki bütün hemzeler örnek neyi verdik mesela bunlara? Eee imke verdik, değil mi? İştema'yı ayı verdik. Hepsinin başındaki hemze-i vaslıdır. Vashcha hengisin, ve Mescrli, inkesre, inkesre, inkisar, işte mege, işte mege, işte gibi bunlar hepsi o obaptan. Bir de emir, in kesir mesela, ictemiyah, bunlar hepsi, herkes şeydir bunların başındaki hemzeler, hemze-i vasıldır. Ve emr elhadi min Ayet-i Kerime'de ne diyorlar? Tûbû ilâ rabbikum vâstağfirûhû. Tûbû ilâ rabbikum vâstağfirûhû. Aslına o nasıl lazım? İstâğfirûhû. İstâğfaranın şey ne? Emri ne? İstâğfir. İstâğfaranın emri istâğfir. Tuba ile Rabiküm ve Bir ki yanlış olur. Değil mi bu düşmesi lazım. Değil. Ve amr elhazırı min elthulasin. Sulasın Ne gibi unsur gibi. gibi gibi. Mesela biraz önce verdiğimiz ayette ne vardı? Allah diyor ki, Fakul nadr ib'asak elhajra. Fakul nadr ib. Fekulna idrib Olması lazım normalde. Çünkü harf hemzetten sonra hemze gelmiş. <gülüyor> 4 elif miktarı çekmemiz lazım. Niye çekmiyoruz? Tecvit olaraktan fekulna idrib bi asaka al-hacere demiyoruz. Çünkü bu hemze-i vasıldır yok hükmündedir. Yani ona yokmuş gibi muamele yapıyoruz. Sakulna idrib bi asaka al-hacere Mesela şey ne demişti? Vakaleh hruc aleyhin Asrı ne olması lazım? وَقَالَتْ اُخْرُجْ عَلَيْهِنَّا Olması lazım. وَقَالَتْ اُخْرُجْ عَلَيْهِنَّا Fakat okurken diyoruz وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّا وَالْهَمْزَةُ الْمُتَصِيلَةُ بِلَامِ التَّعْرِفِهِ Bir بلا de eliflam. isimlerin başına bitişen eliflamın başındaki hemze de hemze-i vasıldır. Yani e, okuduğumuz zaman bunu düşürüyoruz. Zaten birçok örnek var. وَهَمْزَتُ الْوَسْلِ Buraya kadar sorusu olan var mı? Bu konuyu anlamayan veya o da soru soracak olan, buyur. Bu hemzeyi kuyarsak, okusak manada değişiklik olur mu? Manada değişiklik olmaz, okuması yanlış olur. وَهَمْزَتُ الْوَسْلِ Vasıl hemzesi mehzufetun fil asli. Mesela burada okurken bak ne yapmadım demedim. وَهَمْزَتُ الْوَسْلِ mehzufetun fil الْوَسْلِ Demedik değil mi? Hepsinde eliflamın başındaki elif Başına başka bir şey geldiği için derji olduğu için düştü. Ve meksuratun fil iptidai ama kendisiyle başladığın zaman onu kesalı bir şekilde okusun. İlla ancak bunun bir istisnası vardır. Ma ittasalet bilamet tarifi, lamet tarife bitişen. Hamza ve hamza aymonin ve aymonin kelimesindeki hemze Peki bunlar neymiş? Bunlar meksur değil galiba. فَإِنَّهُمَا مُحَقَّقْكِ O İkisi مَفْتُوحَتَانِ فَتْحَلِدَرْ لَرْ فِي الْإِبْتِدَائِ Yani diyor ki sana buraya kadar vermiş olduğum bütün örneklerde eğer sen o kelime ile başlarsan hemze vaslı ne diye okuyacaksın? kesalı okuyacaksın. Fakat iki tane bunun istisnası var. Bunlardan bir tanesi el diyoruz. Mesela el-qalemu, el-kitabu gibi. Bak buradaki elif fethalı. Bir de Eymun'in kelimesinin başındaki şey hemze, bunu da hakeza yine Fethalı okuyacaksın. Fakat bunun dışında kalan verdiğimiz o sekiz tane örneğin hepsinde, eğer o kelimeyle cümleye başlıyorsan oranın hemzesini meksul olaraktan yani kessabı olaraktan okuyacaksın. وَمَا يَكُونُ ف۪ي أَوَّلِ الْأَمْرِ Şimdi emre geçti. وَمَا يَكُونُ ف۪ي أَوَّلِ الْأَمْرِ Emrin başında olan مِنْ يَفْعُلُوا Yef ölü kalıbındaki emrin başından olan bir damil ayni damlesi şey olan damlesi şey ne olan Dammesi aynü feli dammeli olan. Fəin nha fil iftidai. O başlangıçta dammeldir. Tabe hani l ayni aynü feli tabi olaraktan. Vak edarike ve yine bunun gibi madmumetun dammeldir fil madi mazide. وَالْمَكْهُولِ مَشْهُولَ دَ مِنَ الْخُمَاسِي وَالسُدَةِ خُمَاسِدَ وَالسُدَةِ Buradaki istisnayı niye yaptığını kim söyleyecek bize? Niye böyle bir açıklama gereği duydu? Buyur. Çünkü Buda ilk başta ilk esireler olacaktır dedi. Tamam. Sonra işte istisnaları zikretti. Fethalı olan yerin, ya tamam. damlalı olan yeridir. Ne anlamalıyız peki o zaman burada? Yani bu paragraftan ne anlamamız lazım? Sülasî mücerredlerin hepsinin emri okunurken başındaki hemze kesalı okunur bütün bablarda yani görmüş olduğumuz altı tane babın S silassi altı tane babın emri hazırını getirdiğimiz zaman emri hazırın ilk harfi olan e, he, şeyi hemzeyi nasıl okuyacağız kessa okuyacağız bunun iki tane istisnası var sadece bir tanesi birinci bab nasılan surlubabı bir tanesi V bab Hasura Yasurubablı Bunların hemzesini nasıl okuyacağız? Bunların hemzesini dammeli okuyacağız. Sebep, aynı fiillerin dammeli olduğu için aynı fiile tabi olarak da. Çünkü aynür fiil kesseli veya fethalı olsa, hemze-i vasıl, sülâsi başındaki kessalı olur. Fakat dammeli olsa, dammeli okunur. Sebep de aynür fiile tabi olarak da. Örnek hemen hızlı hızlı bize altı babı kimseyecek emrini. Altı babın emrini kimseyecek unsur unsur edrib iftah iftah i'alem i'alem bahsusun ne oldu bak hepsinde birinci de unsur dedim dambele okudum sebep çünkü aynurferid damberi nasareyan suru ikinci de edrib dedim üçüncü de iftah dedim dördüncüde i'alem dedim beşincide gene uhsun dedim asla döndüm şu şu anda okuduğumuz asla tabii. Altıncıda yine ehsib dedim, kendi haline döndüm. Su verelim mi sana bu? İçer misin? İçersem ver. Ve yine bunun gibi, maddmumaun filmadi, filmadi almehkûli min alkhumasi ve sudasi. Hakeza khumasi ve sudasi'nin mechhûlünde de şeydir, dambelidir. Bu istisnayı ne yaptı? Bu ikinci istisnayı niye yaptı? Şundan ötürü çünkü bak bir önceki sayfada bize dedi ki bütün e, Humasi ve Sudasi'lerin bahsizinde ilk harf nedir? İlk harf her zaman Kessalıdır. Yani hemze kastediyor kast ediyor tabi. Hemze-i vasıl Kessalıdır. Fakat burada mecbur istisna tuttu. Bunun bir istisnası var. Eğer kumasi veya Sudasi meçhul kalıba çevirirsek o zaman ne okuyacağız? dammeli okuyacağız. Örnek İstakfara dediğimizde binay ma'lum. بناءً على شُرْنِ أُسْتُغْفِرَ مَثَلًا إِنْ كَسَرَ بِنَاءِ مَعْلُومٍ أُنْ أُنْكُسِيرَ الْمَصْ لَازِمًا مَثَلًا إِشْتَمَعَ أُجْ تُمِيعَ الْمَصْ لَازِمًا <تصفيق> <تصفيق> لِلآخرِ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَجْهُولًا شَأَتْ فِيهِ بِنَاءِ مَجْهُولٍ أُلُوْرِ فَالْحَرْفُ الْأَخِيرُ مِنْهُ أُنْصُنُ حَرْفِيَّ يَكُونُ Hakeza o şekilde olur. Yani o zaman biz neyi öğrenmiştik? Demiştik ki bina'i malumda fiil-i mazinin son harfi her zaman nedir? Fetha üzeredir. Hangi hallerden düflet olduğunda, tesniye olduğunda, cem'i olduğunda da üzeredir. Bunun dışında bütün kalanlarda ise ve sakinun fil bavaqi kalanların hepsinde ise sakindir. O zaman çekerken mesela ne, ne diyeceğiz? Örnek veriyorum. İşte diyelim ki biz neyi verdik? Ketebeyi verdik. Kutiba kutiba kutibu, kutibet kutibata, kutibna, kutibte kutibtum. kutibtu mâ kutibtu mâ kutibtu mâ kutibtu mâ kutibtu mâ hiçbir şey değişmedi. Hepsi aynı. Ba harfinin harekeleri olduğu gibi. والحرف التي قبل الأخير مكرب. Son harften bir önceki harf ise her zaman nedir? Her zaman kessalıdır. Mesela nasaraydı nusira oldu. Yani aynul fiil, lamul bir önceki harf nusira oldu. Ketebeydi kutibâ oldu. Darabeydi Duribe oldu. Misal. Her zaman kesalidir. Vessakinun sakinun ala halihi sakin olan sakin hali üzeredir. ve mâ bakiye kalanlar ise dammelidir. Sakin olan sakin hali üzeredir, kalanlar ise damledir. Neyi söylüyor burada? Neyi, neyi söylemek istiyor veyahut da? Neyi söylüyor burada? Veya yani? uslu firan, veyahut burada sin sakin veyahut da rıqayn sakin. Uslu firan Orada yine sakin. Peki vema bak ya madmum Kalan da damledir dediğinde ne diyor? Uslu firan, veyahut da başka sakin o düşmek lazım. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yani normal fiil mesela ne sakinse binayı meçhullerde de sakindir. Mesela istagfara sin sakin ya ustugfira dediğinde gene sakin. Doğru mu? İctamaada mesela cim sakin değil mi? İctamaa diyoruz. Binayı meçhullerde de ucumtumia gibi. Mesela yine aynı. Kalanlar da dammeri. Mesela ustugfira yapıyoruz. Yani şimdi biz burada ne, ne gördük? Mesela bir tane örnek üzerinden söyleyeyim. <gülüyor> İslah faranın meçhulü ne? tu, fi <gülüyor> rakt. Şimdi dedi ki bize hopinesini anlatıyor bize. Dedi ki normalde binay malumde son harfin harekesi neyse binay meçhul'de de olur. Burada anlaştık. Anlaştık. Son harften bir öndeki her zaman nedir dedi. Son harften bir öndeki harf meksurdur. Bu da oldu mu? Oldu. Dedi ki, şey, başındaki hemze normalden meksurdu. Burada nedir? Burada dambelidir. Bu da tamam mı? Doğru mu? Oldu. فَالْسَاكِنُوا سَاكِنُوا استغفرة استغفرada da sakin değil. Burada da sakin. Kalan ise dambelidir. geliyor bir tane bu kadro da dambelidir. Tamam. وَأَمَّا الْمُضَارِعُ ee, Muzari'ye gelince فَهُوَ o Muzari nedir? Ellezi O fiildir ki yakunu oluyor fi evvelihi onun başında Harfun Min hurufi eteyne Eteyne harflerinden herhangi bir tanesinin başında olduğu fiildir. Yani hemze Te yabiden Harflerinden Herhangi birinin olduğu fiildir. Bi şartı bir şartla yalnız En yakuna Olmalıdır Thalikel harfu bu harf Zâiden alel madî maziye ziyade olmalıdır. Yani mesela biri a'haze fiilini alıp dese ki a'hazeden muzaridir. Dese ki niye dese ki başında? Çünkü etayna harflerinde şey var, elif var. Biz öyle mi diyeceğiz? Hayır. Dilese ki çünkü bu mazinin kendi aslında var. Bunun fiili muzari olabilmesi için maziye ekstra eklenmiş olması lazım. Ye ise mesela, değil mi? Şimdi biri dese ki burada ye harfi var bunun başında. O zaman bu fiili şeydir. E fiili muzaridir. Biz ne diyeceğiz? Hayır diyeceğiz. Bu fiil-i mazinin aslandır. fiil olabilmesi için şartımız onun sonradan fiil-i eklenmiş olmasıdır. ve huruful mudaraati harfleri meftuhatun fethalidirler. fil ma'rufi olanlarda min jami'il abwabi bütün bablarda illa minurubaiy. Rubaiy müstesna. Eyyu rubaiy in kana Hangi ruba'i olursa olsun ister ruba'i müjahret olsun ister sülasi mezid olduğundan bir harf eklendiğinden dolayı ruba'i olsun fark etmez bütün hepsi buna dahildir. فَإِنَّهَا مَضْمُومَتٌ فِيهِنَّ Orada hepsi dammelidirler demiş. Örnek kim verecek bize? Örnek. Tek tek örneklerimizi verelim o zaman. En baştan sülasi müjahretten bir örnekle devam edelim. soru. Yan sonunda müzaraat harfi hangisi? Ya. Harekesi ne? Fethat. Değil mi? Sonra? Yükrem. Yükrem. Yükrem. Sülâsî mesîd olduğunda ekrame yükrem. Bak burada damme oldu. Ne dedi? Madmumatun e, illa minel rubaîl. Rubaî müstesna. Onda nedir? Feinnâhâ madmûmetun. Orada ise dammelidir. Yükrem. Başka? Yufarrihu. Yufarrihu. Bak hâkese yine dammeli oldu. Yufarrihu yukatilu yukatilu ile dammeli oldu. Ye kesirun. Burada fethalı oldu, huması olduğu için. Ye istemiyor. E, ye istemiyu. Yetekellem. Yeh, Yetekellem. Yah. Yahmarru. Yahmarru. Hepsinde ye farkındaysanız huması olduğu için çünkü rubai değil. Hepsinde fethalı. Sıdasilerden. E yestahricu. Yestahricu. Yestahdiju. Yaşoş bu. Ya ya hmaru ya bir tane daha vardı Değil mi? yecilewisu rubai'den örnek verelim şimdi rubai mücerret. bak tekrar damlamaya döndü. rubai olduğu için yudahricu, yubayteru, yugehmeru, yushaytin mesela hepsinde şeyle devam edelim. ya hran Bak gene fehriye dönüştü. Niye? Çünkü kuması olmuş olduk, değil mi? Yeter adap Anlaşıldı burası, değil mi? ve huruful mudaraati meftuhatun fi'l ma'ruf min jami'il abwaabi illa minaruba'i ayy ruba'in kana fa'innaha madmuumatan feehunna. Burası tamam. İlk harfini şimdi gördük muzariinin. Bina'i malumda muzariinin ilk harfini gördük. Wa <gülüyor> ma ve ma qabla lamil fi'lil mudari'i maksuratan lamul den önceki harf ise kesralıdır firrubayi rubayidan vel khumasi khumasidan ves sudasi sudasidan istisnasi ne bunun illa min yetafa'alu ve yetafa'alu yetafa'alu babinda ويتفعلوا babında بَابِنْدَ وَيَتَفَاعَلَلُوا بابında bunlar istisna. Peki orada ney? فَإِنَّهَا مَفْتُوحَةٌ فِيهِنَّا Orada ise meftuhtur. Lâmul fiil'den önceki harfin harekesini bu sefer bize şey yaptı, öğretti. O da ne dedi? dedi her zaman meksurdur. Sadece istisnası ne? İstisnası e, يَتَفَاعَلُوا يَتَفَاعَلُوا يَتَفَاعَلَلُوا Burası. Burada ne? Burada Fethalı. Örnek verelim hemen. Mesela diyoruz ki biz ne diyoruz ki burada tabi hangisini vermiş ruba'i khumasi bir de sudasi vermiş yok rimu yok rimu burda lamufl önceki harf hangisi ra kesalıp değil mi yuferipu ra kesalıp yuqatilu ta kesalıp değil mi yankesi ru kesalıp değil mi? Yejetemi u mim kesralı ama yetefalu dediğinde aynı fethalı. Zaten bunu bize istisna tutmuşu değil mi? Yetefalu dediğimde yetefevvele yetaqatalu yetabaaddu dediğimde ayn kas. Bunların Bunlar hepsi ne? Bunların hepsi fethalı. Bir de yetefalelu dediğinde bu da hakeza fethalı ama kalanlarda rubai, humase, sudaside fetha şey kesralı olur. Şimdi meçhul'e geçti. fiil muzari binay-ı meçhul. و في المجهول olana gelince harful mudaraati مضموم muzaraat harfi damlidir muzaraat her hepsinde dammelidir yani mesela ne diyoruz örnek veriyorum yen suru yunsuru yadribu yudurabu yaftahu yuftahu ya'lamu yu'lamu mesela <coughs> ne diyoruz yukrimu yukramu yufarihu yufarahu yufarahu يُقَاتِلُوا يُقَاتَلُوا Mesela ilâkirî Hepsinde e, muzarat harfi binay-i meçhulde dammelidir. وَالسَّاكِنُوا sakinun ala حَالِهِ Sakin olan kendi hali üzerine sakindir. Mesela yansuruydu ya, biz bunu yun saruya çevirdik. Nun binay-i mağdumda da sakindi, binay-i meçhulde de sakindir. Değil mi? Ee, mesela başka buna ne örnek veririz? Ne örnek verebiliriz? استمع يستمع شودن يجب تسمعوا ساكن دي yine sakin هكذا يستغفروا يستغفروا سين ساكن وما بقي مفتوح كله قالن حرفان هبسيسه فتحالıdır غير لام الفعل لام الفعل مستثنى فإنها او مرفوعه في المعروف معروفا في ال مرفود والمشهور في في Ma